Velhamdülillah ve salatu ve selamu Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özel kelimesini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Özel hayat dediğimiz zaman bana ait olan, ben ve benimle beraber yaşayanlar. Bu size özel dendiği zaman adından da anlaşılabileceği gibi o kişiye ait. Bugün maalesef gazete ve televizyon kanallarına Şöyle bir baktığınızda, insanların özel hayatını anlatan programların, toplumun ahlaki yapısındaki yozlaşmayı hızlandırdığını çok iyi görüyorsunuz. Neredeyse özel diye bir şey kalmamış durumda. Bugün sizlerle beraber, bu özelin anlatılması, hem o insanın kendisi tarafından teşhir edilmesi veya diğer insanların, gerek kıskançlıktan, menfaatten, başka mevzulardan dolayı bunu anlatmaları. Peki insanın özelinin içinde neler var? İyiler var, hatalar, kötüler var. İşte bugün konumuz insanların ayıplarını, hatalarını araştırmak, bunları anlatmak, bunları paylaşmak üzerine kurulu. Maalesef bugün hangi işle iştikal edersek edelim, Kimi zaman yargıçlık mesleğine özendiğimizi görüyoruz değil mi? Bir hakim gibi, savcı gibi, sanki bizim elimize bir imkan verilmiş, bir sorumluluk verilmiş, bu meyanda bizler de bizim dışımızda her insanın özelini araştırıyoruz. Aynı zamanda bugün inşallah ona da temas etmeye çalışacağız. Bazen de kendi hatalarımızı, kendi özelimizi, ve ahirette bizim için şahitlik yapacak birçok insanı da günahımıza ortak etmiş oluyoruz. Bu iki mevzuyu inşallah güzel bir şekilde anlayıp hayatımıza uygulamak nasip olur cümlemizi. Değerli kardeşlerim, Hucurat suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu 12. ayette şöyle buyuruyor. Müslümanların ayıplarını ve gizli şeylerini, araştırmayın. Dinimiz hangi sebeple olursa olsun bir insanın kadın olsun erkek olsun gençti yaşlıydı şuralıydı buralıydı hiç fark etmez hiçbir şekilde o insanın dokunulmazlığını kimseye çiğnetmiyor bu hakkı vermiyor ve o özel dediğimiz ailemizin içinde yaşananları mahrem dediğimiz konular var ya Onları ortadan kaldıran hareketlerde bulunmayı yasaklamıştır. Her kim bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını kimsenin görmediği ve görmesini istemediği şeylerini örterse Allahu Teala da kıyamet gününde onun ayıplarını örter. Her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır ve dile getirirse Allah Celle Celaluhu da onun ayıplarını kimsenin bilmesini istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten bir ölüyü diriltmiş gibidir. Hem Buhari'de, Müslim'de ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuşlardır. Bugün gelin hep beraber bu hadisi şerifi konumuz edelim ve bugün baş tacımız olsun biraz daha bu konuda tefekkür edelim. Belki ezbere bildiğimiz hadisi şeriflerden bir tanesi ama günümüzde maalesef bunu uygulayanlar oldukça az. Kardeşlerim, bir Müslüman kardeşinin ayıbını örten kişinin Allahü u Teala da onun ayıbını örttüğü buyuruldu. Tam tersine bir Müslüman kardeşinin ayıbı neymiş deyip bunu araştıran, bunu insanlara anlatan, sanki üzerine vazifeymiş gibi gören insanların da hatalarını, ki herkesin hatası var hepimizin, Allahü Teala'nın diğer insanların göreceği şekilde ortaya çıkaracağını ve rezil edeceğini buyuruyor. Çok güzel sözler var. Onlarla yaklaşalım mevzuya. İnsan, başkalarının ayıp ve kusurunu değil, kendi ayıp ve kusurunu görmeye çalışmalı. Kendi ayıbı, insanların ayıbını görmekten alıkoyan kimseye, müjdeler olsun buyuruluyor. Yani kendi hatalarına. Şöyle bir dikkat edersen, yalan mı söylüyorsun, gözüne hakim olamıyor musun, çok mu agresif, veya sinirli bir insansın, kalp kırıyorsun. Sözüne güvenilmeyen bir insan mısın? Her birimiz dışarıya bunu lanse etmesek, çaktırmasak da, kendi içimizde şöyle bir az vicdan sahibi olan insanların hepsinde bir mekanizma çalışacaktır. Bir dakika ben bu konularda gerçekten hatalıyım diye. Peki bunca hatalarla dolu olan bir vücuda, bir nefse ve bir ömre sahip insan olarak benim gibi hata yapabilen, zamanında gülen, kimi zamanında ağlayan, korkuları olan ve toprak olacak olan bir insana ben nasıl acaba hakaretlerde bulunabilirim ve onu incitecek, onun ayıplarını araştıracak kadar alçalabilirim. Ayıpları araştırmak, Program başında anlatmaya çalıştığım gibi tam bir yargıçlık, bir adli makammış gibi, üstümüze vazifeymiş gibi. İşin en tehlikeli kısmı da bunun kin ve nefretten sonra ortaya çıkmasıdır. Yani bir insan tartıştı, bir problem var arasında, haklı dahi olsa bir konuda haksız olan insanın başına kötü bir şey gelmesini istemesi bile dinimizce reddedilmişken, bir de, oh be, iyi ki bunlar başına gelmişin ötesinde, daha şunları da var, bu hataları da var, bu günahları da işliyor deyip de, insanlara sunmanın kime ne faydası var? Ayıpların araştırılması, ortaya dökülmesi, insanları birbirine düşürür. Aralarında düşmanlıklar olur, kin olur. Nasıl tarlaya bir ekin ekeriz, sulanır, Güneş görür, belli zamanlarda ilaçlanır ve sonra onu alırız değil mi? İşte nasıl toprağa bizler bir tohum ekiyorsak, düşmanlık ve kin tohumları da ekmiş oluyoruz aslında. O ayıplarını düşündüğümüz, eleştirdiğimiz, arkadan vurduğumuz insanlar için. İnsanların gizli kalmış kusurları vardır. Belki sadece buna siz şahit olmuşsunuzdur. Sizin de benim de içimizde hangi şahitliklerimiz var kendimizle alakalı? Bak onu hiç konuşulmasını istemiyoruz. Bir gün bize dense ki ey İbrahim, Ahmet, Mehmet, Ayşe. Senin tüm hatalarını bugün saat şu şu şunu bu geçe konuşacağız hep beraber canlı yayında. Nasıl telaşlanırız istemeyiz ama biz aynısını niye yapıyoruz? E Ben eleştirdiğim zaman o kadar büyük bir çaba harcamıyorum ki. Ahmet'in hatasını Mehmet'e anlatıyorum. Gıybet ediyorum. Konumuz tam olarak gıybet değil. Ama bu araştırmanın, bu Müslüman'ın hatasını ortaya dökme çabasının sonunda da yeni bir günahla daha karşı karşıya kalıyoruz. O kıyıya da dikkat etmek lazım. Uçurumlarla dolu bir kıyı. Evet, insanların gizli kalmış kusurlarını açıklamak, herkese duyurmak, onların da utanma duygularının yok olmasına ve böylece ahlaksızlığın toplum tarafından da benimsenmesine, kontrolün yitirilmesine sebebiyet veriyor. Bu konuda düstur olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Müslümanların ayıplarını, gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan, onların ahlaklarını bozar veya ifsada yaklaştırmış olursun. Ya İlerleyen dakikalarda inşallah temas etmeye çalışacağız. Kendi kusur ve hatalarımızı ki bunlar günahsa bu günahları da anlatmak bu günahların affedilme ümidiyle tekrar dirileceğimiz ahirete azıksız gitmeyi Allah korusun. Bu sonucu getirebilir. Çünkü şahitler tutmuş oluyoruz. O bölümde belki aramızda olmayanlar olur, ayrılanlar olur. Şimdiden bir cümle en azından söyleyelim. Akılda kalsın bu hatayı çoğumuz yapıyoruz. Ne olur günahlarınızı anlatmayınız. Ben namaz kılmadım veya şu zinayı yaptım. Buradan şu kumar oynaman vasıtasıyla para kazandım. Veya şunu şunu yaptım. Hatta bunlarla böbürlenmek, gezdiği yerleri, zina yaptığı yerleri anlatmak, bunlar insanın kendi kendine kaşınmasından başka bir şey midir? Belki Allahu Teala seni affedecek. Belki temiz bir şekilde gideceksin. Bu dünyada yaşadığın o hastalık, o borç, hanımından, kocandan diyelim. Ee, azar işitiyorsun, değil mi? Darbe üzerine darbe görüyorsun. Bunlar senin o günahını sildirecek belki dünyada, ama hayır, ben affedilmek istemiyorum. O yüzden tüm zina'mı, kumarımı, içkimi veya birçok haramı anlatayım insanlara. Bu iğrenç bir durumdur. Tabi bunu bilmeden yapmak da vardır. Örneğin Hazreti Ömer radıyallahu anın zamanında, halife olduğu zamanları olsa gerek. Bir adam yanına geldi, bir isteği var, Hazreti Ömer radiyallahu an. söyle bakalım deyince, Benim dedi bir kızım var, cahiliye zamanında Müslüman olmadan önce onu diri diri toprağa gömmüş, sonra da ölmeden çıkarmıştık. İslamiyet geldikten sonra ben de kızımda Müslüman olduk. Fakat kızım Allah'ın yasakladığı bir şey yaptı, had vurulması icap etti. Bunun üzerine bizim bulunmadığımız bir yerde bıçakla kendisini kesmek istemiş, yani zarar vermek istemiş. Biz durumu haber alır almaz koştuk, fakat boyun damarlarından birini kesmişti, tedavi ettik, iyileşti. Yaptığına da pişman oldu, tevbe ederek bir daha böyle bir şey yapmamaya karar verdi. Bir kabileden dünür geldi, ben de olanları olduğu gibi anlattım. Kızım şöyle yapmıştır, böyle yapmıştır diye. Tam bu esnada Hazreti Ömer radıyallahu an adamın bu sözüne kızdı. Dedi ki: Allahu Teala'nın gizlediğini sen açığa mı vuruyorsun? Yani niye açıklıyorsun bunu? Vallahi eğer kızın başından geçenleri başka birine daha anlatırsan herkesten önce senin cezanı ben veririm. Yani kimseye anlatma bu hatayı, günahı." ''Git, kızı diğer Müslüman, temiz kızlar gibi evlendir.'' dedi. Bugün bu hata birçoğumuzda var. Bir kangren gibi bazen nasıl organın kesilmesine sebebiyet veriyorsa, bu basit gördüğümüz şeyler yüzünden ocaklar sönüyor, cinayetler işleniyor. Müslümanların, başkalarının günah ve kusurlarını, işledikleri ayıpları örtmeye çalışmaları pek nasıl olacak?'' Biraz da bundan bahsedelim. Nasıl ki bizler kendi günahlarımızı, kendi kusurlarımızı ekseriyetle ifşa olmasın yani duyurulmasın diye saklama ihtiyacı duyuyoruz. Aynen kendimizi de nasıl görüyorsak karşıdaki insana da aynı şekilde aynı pencereden bakmamız gerekiyor, örtmeye, ifşa etmemeye çalışmak gerekiyor. Hadisi şerifse buyuruluyor ki arkadaşlar fenalıklarını açığa vuranlardan başka bakın. Fenalıklarını açığa vuranlardan başka, bütün ümmetim, halkın dilinden ve elinden salimdir. Yani güvenilir insanlardır, kimden başka? Kötü hangi hal ve hareketleri varsa başka bir insanın onu araştıran onu duyunca başkasına söyleyen ve buradan mutluluk duyan insanlar. Ne kadar ilginç. Eserlerde geçiyor. Bir adam bir gece bir hata yaptı diyelim veya bir kadın bir gece bir gündüz hata yaptı. Sonra o kadar pişman oldu ki gözyaşları ile Allahu Teala'ya dua etti. Ya Rabbi ne olur beni affeyle vesaire. Allahu Teala da affetmişken bunu etrafa duyurması. Ey filanca ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi suçunu teşhir etmesidir. Halbuki o gece veya gündüz ne zaman tevbe ettiyseniz Allahu Teala diyelim ki affe sizi. Zaten size bir af gelmiş, örtmüşsünüzü Allahu Teala. Allahu Teala'nın örttüğü bu suçu diyelim ki 3 saat sonra ya ben bugün şöyle bir hata yaptım, günah yaptım diye anlatmak büyük bir cehalettir. Bugün Bizim için tevbe kapısı halen açıktır. Nefes alıp verdiğimize göre hala vaktimiz vardır. Bize verilen bu vakit sadece bizimle sınırlı değil, her insan için böyledir, kadınıyla erkeğiyle. Zaten maksat hata ve ayıp araştırmak olmamalıdır. Çünkü benim bu radyo programını hazırlamaya çalışırken acizane. Hatalarım, günahlarım olduğu gibi siz dinleyenlerin arasında da bu insanlar benim gibi insanlar vardır. Benim eğer günahları birden yüze kadar sıralayacaksak 8 numaralı veya 96 numaralı günahlarım varsa bu 100 günah içerisinde sizin 8 veya 96 değil 3 veya 5 veya 6 numaralı günahlar o kodlar vardır. Ama bu şunu değiştirmez benim bu hatam var. Sen bana şöyle diyemezsin, sen niye bu hatayı yapıyorsun? Ve bunu araştırıp da başkasını anlatamazsın, ben de aynı şekilde sana mukabelede bulunamam. Günah ve hata aramaya kalkarsak, kendimizden başlamak lazım. Eğer biz kendi içimize attığımız, aman kimse görmesin, kimseye çaktırmayayım dediğimiz o ayıplarımızı, gizli hallerimizi saklamazsak, Varsa öyle bir durum tamam ama bu bile yasaklanmış yani ben o kadar delikanlı bir insanım ki ne kadar yiğit bir insanım her yaptığım günahı anlatıyorum hayır bu da istenmiyor yaptığını unutacaksın tevbe ettin nasuh yani kabul edilebilen bir tevbe ettiniz bunu siz bile unutacaksınız e ben nasıl unutayım her akşam yattığımda o kadar moralim bozuluyor bu ayrı ama unutmayı isteyeceksiniz ve affedildiğinizi hissedeceksiniz. Hocalarımızın anlattığı böyle. Aff olur muydu olmaz mıydı şu? Bunlara bakılacak. Bir günahı işlemek, bir hata yapmak veya bir kusurun olması, sevilmeyen, arzu edilmeyen ve o hatayı, o günahı, o ayıbı işleyene de hiçbir kıymet kazandırmayan bir durum. Bir davranış. Durum böyleyken, gizli kapaklı bir yerde, kimsenin olmadığı bir yerde diyelim, şahit yok. Siz varsanız, Allah'tan başkasının bilmediği, Allahü u Teala'nın da örttüğü bir günahı, sanki büyük bir fazilet mişçesine ortaya dökmek, bütün günahları tekrar kazanmaya maalesef vesile olur. Pervasızlık olur. Oysa, günah işleyen bir insanın, hiç olmazsa onu gizli tutması, tevbe etmesi gerekmekti. Çünkü öbür türlü eğer biz günahlarımızı anlatırsak başkalarına da örnek olmuş oluruz. Mesela oğlunuza, kızınıza bazı örnekler verdiniz gençliğinizde ben böyle hatalar işliyordum, günahlar işliyordum diye. İşte ağızdan çıkan belli bir zamandan sonra sizin olmuyor, siz onun kölesi oluyorsunuz. Kontrolü artık siz alamıyorsunuz. Oğlunuza, kızınıza bu tavsiyeleri yaptınız. Oğlunuz, kızınız büyüdü. Siz onunla konuşurken dedi ki bu sefer, Ya baba, sen benim bu hatalarıma kızıyorsun ama sen de bunları yapmışsın. Bana anlatmıştın diyecektir. Gerek yok. Ne eşine, ne oğluna, kızına, akrabalarına. Hiç gerek yok. Sanki olmamış gibi görmemesi lazım. Rabiatül Adeviye, Allahü Teala rahmet buyursun. Şöyle buyurmuşlar. Kul diyor Allahü Teala'nın sevgisini tam olarak tattığı zaman Allahü Teala onu o kişinin kendi kusurlarına muttali kılar. Böylece başkalarının kusurunu görmez olur. Şimdi bugün Allah dostları dediğimiz, evliya zat dediğimiz değil mi? Aa, çok insan var. Rabbimiz Celle Celaluhu, bereket buyursun sayılarına, onları bizden ayırmasın, sağlık sıhhat buyursun. Amin. Şimdi demek ki biz ne kadar Allahu Teala'ya yaklaşırsak kendi kusurlarımızı o kadar görüyoruz. Zaten bunun ispatı çok kolay. Bugün Hiçbir Allah dostu ben bir evliyayım demiyor. Zaten diyenlerin yalancı olduğunu da biliyoruz. Hal, hareketleriyle, tutumlarıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla uyumlu insanlardır bunlar. Ve çok fazla eleştirmezler İnsanları kılık kıyafetinden dolayı veya hal ve hareketlerinden dolayı, ağzından çıkanlardan dolayı. Bu insanların sohbetlerinde bir huzur duyarsınız. Cidden böyledir. Çünkü kendi hatalarını görürler. Ama Rabiatül Adeviye Hazretlerinin buyurduğu gibi, biz de bırakın bunun olmasını, biz kendi hata ve kusurlarımızı, neredeyse başkalarına hava atmak için, anlatacak durumdayız. Bugün, yaşı ilerlemiş bir amcamız, mesela şöyle diyebiliyor, ah evladım ah, ben bundan 50 yıl önce, Şöyle şöyle yerlere gitmiştim. Böyle böyle şeyler işlemiştim ya diye bunu gülerek anlatabiliyor. Halbuki bu kötü bir alışkanlıktır. Ama tam tersi diyor Allahu Teala sevdiği kulunu kendi kusurlarına odaklandırır. Muttalıklar. O da başkasına bakamıyor çünkü kötü bir iş bu, kötü bir fiil. Allahu Teala'nın tek başına yargılayacağı, eşi ve benzerinin olmadığını biliyoruz ama aynı zamanda da ''Ya Rabbi haşa, sümme haşa bunu ben yargılayacağım bu insanı'' diyoruz. Rızık gibi aynı. Ya rızka Allahu Teala kefil bunu buyuruyor. Bir sivrisineğin bile, bir kocaman filin bile rızkını zatı veriyor Celle Celaluhu. Aynen ondaki müdahale gibi biz de bu yargıçlığa özeniyoruz ve kendimiz yargılamak istiyoruz. Ne kadar komik durumdayız. Kendimiz yargılanacakken bir başkasını yargılamak. İsa aleyhisselam'la alakalı bir yine kıssa vardır. Havarilerine bir gün sormuş. Sizler demiş. Bir kardeşinizin yanınızda yanında yatıyorsunuz. Kardeşiniz de uyuyor. Bir baktınız uykudayken kardeşiniz rüzgar geldi. Avret yeri açıldı. Her tarafı görünüyor ne yaparsınız? Havariler hemen hemen üstünü örteriz kapatırız diye cevap verdiler. İsa aleyhisselam burada bir mesaj vermek istiyor ki şöyle dedi. Hayır dedi belki siz iyice açar ve ayıpları apaçık ortaya çıkarırsınız. Allah Allah havariler şaşırdılar. Efendim hiç öyle bir şey olur mu? Yani hiç kimse bu ahlaksızlığı yapmaz deyince, sizden biriniz dedi. Din kardeşi hakkında bir söz duyduğunda veya onun bir kusurunu gördüğünde, bu gördüklerine ve duyduklarına biraz daha kusur ekleyip söylemiyor mu? Diyelim ki, sekiz numaralı bir günah var. Bu günahı anlatırken hem de böyle yaptı, şöyle yaptı diye diğer dokuzu, onu, 11'i sayıyoruz. İşte bu diye buyurdu. Uyuyan bir adamın açılmış olan avret yerini biraz daha açmaktan farksızdır ve siz hep bunu yapıyorsunuz buyurdu İsa Aleyhisselam. Biz insanlara gerçekten hangi gözle bakıyoruz? Ne gözle bakıyoruz? Kendimizi demek ki, birçok konuda diğer insanlardan üstün görüyoruz. Öyle ya. eğer kendimize bu kadar güvenmemiş olsak, bu kadar kibirli olmamış olsak, buna odaklanmayız. Yani sen rüyanda baklava göreceksin, tatlılar, hoşaflar, senin rüyandan ben lezzetleneceğim. Hayır, sen de rüya gördün zaten, rüyanı anlattın. Bu o kadar saçmadır. Ben rüyada gördüğüm veya senin anlattığınla karnımı doyurabiliyor muyum? Hayır. E bu benim için de geçerlidir. Şimdi İbrahim bin Ethem Hazretleri biliyorsunuz veli zatlardan bir tanesi zamanında e, zenginliğiyle, hükümdarlığıyla da tanınıyor. Daha sonra tevbe ediyor, birçok şeyi bırakıyor. Demiş ki onun arkadaşlarından bir tanesi çok Uzun yıllar yanında, senelerdir demiş seninle beraberiz. Rica etsem demiş ben de gördüğün hoşuna gitmeyen kötü bir huyum varsa söyler misin? İbrahim'e temazetleri şöyle cevap vermiş: Ben sana hiç o gözle bakmadım ki ne söyleyeyim. Ya ama bizde tam tersi var. Böyle sormasına gerek yok zaten. Biz taramalı tüfek gibi onlarca şey söyleriz. Çünkü bizim hatamız, bizim kusurumuz, ayıplanacak bir durumumuz olmadığı için, süt dökmüş kedi olduğumuz için böyle düşünüyoruz. Şunu bil ki, bu dünyada başkalarının hep iyi taraflarını görenlerin, yarın mahşer günü kusurları görmezden gelinir, Ey akıl sahibi, gül dikenle beraber bulunur. Senin dikenle ne işin var? Gel, sen gülü demet yap. Eğer senin tabiatında daima ve yalnızca kusurları görmek varsa, tavus kuşunda çirkin ses ve ayaktan başka bir şey göremezsin. Sadi Şirazi söylemiş rahmetullah aleyh. Yani bakar mısın? Tavus kuşunun yüzlerce farklı tonda renkleri var. Şöyle bir açılıyor falan değil mi? Kuyruk tarafından perde şeklinde. Sesi şu su falan filan. Şimdi genele baktığın zaman makyaj yapmış gibi böyle rengarenk ama sesi biraz böyle farklı gelir. Sen o renkleri görmeyeceksin. Onun sesine odaklanacaksın. Bu her birimizin ibret alması gereken bir örnek oldu. Hata bulmak istiyorsak bunu hemen şipşak bulabiliriz. Hata bulmaya meraklıysak eğer bu çok kolaydır. Çünkü hatasız insan yoktur. Bir eksiğini bir açığını insanların yakalarız. Buna odaklandıysak eğer bu konuda baya maharet sahibi oluruz. Büyüklerin Çok Güzel Bir Sözü Var Diyor Ki Nenelerimizden Bir Tanesi Anlatmış Evladım Bahane Arayana Bu Mevzuda Çok Güzel Bir Örnek Bu Bahane Arayana Bir Küçük iplik Parçası Bahane Olur Ama Sabredene ve sevene bütün çatısı uçsa, yiyecek ekmeği, soğanı olmasa bal badem olur. Bu minvalde bakmak lazım. Gerçekten böyle. Hata aramak isteyen için müthiş bir malzeme var. Ama dönüp bir kendisine baksa, şöyle bir aynada yok. O açıdan hadis-i şeriflerde geçtiği gibi, Günahı açığa vurmayacağız kendimizin de aynı günahı işlemiş olan başkaları da bu sefer kendi günahlarını itiraf etmeye başlayacaklar. O amcanın söylediği gibi ben zamanında ne gençtim ya, şunları şunları yapıyordum dediği zaman diğer insanların da aynı günahını itiraf etmesine vesile olacak ve günahlara ortak çıkanlar çoğalacak. Sonuçta o günah bu kümede yer alanlar arasında. Sıradan gibi görünecek. Bu da kötülüğün yayılmasına açıkça neden olacak. Günahını böyle sıradan ne olacak ki diye görmeye başlayan insan için tevbe kapısı da kendiliğinden kapanır. İşlediği günahı meşru gören biri o işten dolayı niçin tevbe etsin ki? Hani büyük günahlara hemen tevbe etmek lazım diyoruz. E pişmanlık bile duymamış. Hatta sanki özlemiş o zamanları ballandıra ballandıra anlatıyorsa o insan nasıl bir tevbe etmiştir? Oysa insan tevbe etmekle insan olma katına yükseldiğini hisseder. Tevbe bir imkan olarak yalnızca insanlara açıktır. Bazı hadisi şerifler seçtik. Onlarla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, Settarül Uyub eserlerde geçer Allahu Teala'nın sıfatlarından vasıflarından bir tanesi yani örtücü setir bir duvar gibi nasıl bir Çin Seddi vardı zamanında aman şu taraftan düşmanlar gelmedi diye öyle bir set çekiliyor. Karşı tarafın görülmemesini sağlıyor. Allahu Teala Settar Celle Celaluhu. Biz kullarının sayısız hatalarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı örtüyor, affediyor, e biz de affedici ve kusurları örtücü olmalıyız. Hak dostları zaten böyle insanlardır. Bugün mesela bazı arkadaşlarım diyorlar, şu Allah dostu niye bunu eleştirmiyor, niye konuşmuyor, onun bu kadar hatalı olduğunu biliyor, niye hala yanına geldiği zaman sesini çıkarmıyor. Biz olsak zaten, daha da fazlasını yaparız ama zaten biz öyle olamıyoruz. Kendi hatalarına yoğunlaşmış. Ama efendim o işte şöyle yapıyor böyle. Ona ne? O Allahu Teala ile ilgili kontrol mekanizması o değil. Ben de değilim sen de değilsin. Biz affa uğramak istemiyor muyuz? Affa uğramak istemeyen kim? Akılsızlar olur sadece. Yahu affedilmek istiyorsak. Bunun formülü affetmekten geçiyor. Allahu Teala'nın bizi sevmesini istiyorsak biz de insanları seveceğiz. Allahu Teala'nın bize iyi davranmasını istiyorsak ahirette dünyada onun yaratıklarına iyi davranacağız. Sadece insana değil, kediye, köpeğe, çiçeğe, ağaca, okyanusa, çevreyi kirletmemeye varana kadar. Hepsi emanet. Allahu Teala da bizi bu şekilde görecek. Bizim Kalbimizde olduğunu, olanı da zaten görüyor. Duvarların arkasında olanları da görüyor. Bizim gibi de görmüyor. Eşi ve benzeri olmayan şekilde görüyor. Biz o şekilde görüneceğiz. Melekler de bizi kaydedecek inşallah. Bu kul böyle böyle böyle böyle yaptı diye. Biz de o şekilde gideceğiz. Ümidimizin böyle olması lazım. İşte bununla alakalı olarak Ebu Hureyre radiyallahu an rivayet ediyor. Yani bizlere aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah'u u Teala da onun ayıbını örter. Biraz şöyle bir inceleyelim. Peki nerede geçiyor evvela bu okumuş olduğum hadisi şerif meali? Müslim'de geçiyor, Buhari'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor, Ebu Davud'da geçiyor, İbni Maci'de geçiyor da geçiyor. 20'ye yakın, belirleyebildiğimiz hadis eserlerinde yazıyor. Şimdi dinimiz insanların ayıplarını araştırmayı, insanların program başında aktarmaya çalıştık ya o özel hallerini ortaya çıkarmak için gayret sarf etmeyi yasaklamış. Tam tersine örtülmesini istemiş. Allahu Teala dünyada günahlarını örttüğü kulunun Kıyamet gününde de hata ve kusurlarını örter. Böylece o mahşerde onca kalabalık onun o halini bilmez. Dünyada günahkar deyip ötekileştirdiğimiz, burnumuzu böyle kıvırıp da yanından geçtiğimiz zaman görmeyeyim dediğimiz küçük gördüğümüz insanlar, belki de sizden bizden çok daha güzel yerlere gidecekler. Bu mevzuyu da unutmayalım. Bu kendini beğenmişlikten kurtulmamız gerekiyor. Ölmeden önce, öldükten sonra zaten kurtulacağız, her birimiz zaten toprağın içine gideceğiz, bu alçak nefsimiz kalacak, ruhumuz zaten ölmüyor. Ama maksat, bu dünyada yani ölmeden önce bu kötü hal hareketleri vücudumuzdan atabilmek, hal hareketlerimizden. Yani hatayı, kusuru örteceğiz örtebildiğimiz kadar. Örtülen hata ve kusur kul hakkına gidiyorsa veya zulümse bu olmayacak. Yani şimdi burada başka bir şey daha var. Anlamamız gereken demek ki ben her şeyi örtmeliyim derken bir insanın başka bir insana zulmü var. Buna yalancı şahitlikte mi bulunacağım bir dava olmuş mesela. Adam gitmiş dört tane koyununu çalmış. Sen de bunu görmüşsün. Senin gördüğünü komşun da görüyor. Diyor ki bana şahitlik eder misin? Hayır. Neden? E ben onun günahına reklam edemem işte. Böyle böyle açıklayamam, örtüyorum. Bu ayrıdır. Fıkıh alimlerimiz bu konuda fetvayı vermişlerdir. Hatırlayır Hemen hatırlayalım daha doğrusu. Örtülen hata ve kusurlar kul hakkı veya zulüm sınırına yaklaşmamış olacak. Bir başka almamız gereken ders, Allahu Teala dünyada diyelim o kulunun kusurunu örttü, mahşerde de kusur ortaya inşallah çıkmayacak ve ahirette mükafatını dünyada susan insanlar mutlaka görecekler tamam. Ahmet'in çok büyük bir hatası, yanlışı, günahı vardı. Mehmet buna şahit oldu. Mehmet söylemedi. Tamam Ahmet karla kapattı. Neden? Ahirette bunlar görünecek. Dünyada kimse onun günahını görmedi. Peki Mehmet'in kazancı ne olacak? İşte o da ahirette geliyor buyuruluyor. O da mükafatını, susmasının bedelini ödeyecek. Çünkü dünyada diyelim bir zulüm gördünüz, haksızlık yapıldı size. Bunun da karşılığını göreceğiniz gibi başınız ağrıdı, mideniz bulandı, çocuk doğurdunuz, o çektiğiniz acılar veya psikolojiniz bozuldu. Çok büyük eziyetler oldu hayatınızda. Bunların da ecri alınacak, isyan etmezsek. Onun gibi burada sustum, aslında kendime de ne yapmış oldum? Bir kazanç kapısı araladım. Ya Rabbi! Dünyada şu kulunun şu şu hatalarını söyleme imkanım olduğu halde senden korkuyorum, anlatmıyorum deyip bunu kâra da dönüştürebiliriz. Bir günah işlemek, bir kusur yapmak hiçbirimizin istediği bir şey değil ama yapıyoruz. Nasıl ki bunu söylerken kolaylıkla söylüyoruz, anlarken de böyle anlamalıyız. Yani bir hata yaptığım zaman ben. Siz hepiniz toplansanız. İbrahim abi ya bunu niye yaptın? Ya yapmasaydım doğru diyorsunuz ama Allah-u Teala affetsin. İnşallah bir daha yapmam dedim. Ya ama işte böyle olur mu şöyle olur mu dediğinizde benim nasıl canım sıkılacak moralim bozulacaksa? Ya tamam işte. Tevbe ettim size ne ya falan. Bu sadece benim görüşüm olmayacak. Ben de başkasını Ahmet'i Mehmet'i Ali'yi eleştirirken düşüneceğim. Bir dakika ya. Tamam hata yapmış. Yani ben ona zaten hatasızlık isnat etmeyeceğim. Benim de hatam bu. Yani birbirimizi hatasızlık addedersek, hata yaptığı zaman da eyvah ya, güvendim dağlara kar yağdı deriz. Bu muydu benim başıma gelecektiriz. deriz. Ya evvela baştan bileceğiz. Hata yapmaya müsaitiz hepimiz. Hataların büyüğü var, küçüğü var. Az yapanı var, çok yapanı var. Veya buna ısrar edeni var, tevbe edeni var. Ama hepimizin hatası var. Peygamberlerin aleyhümselam ecumayın dışında. Çünkü onlarda biliyorsunuz ismet özelliği sıfatı var. Bizde yok. Evet. Değerli kardeşlerim, bir olay var. Had cezası ile alakalı. Peygamber Efendimizin zamanında sallallahu aleyhi ve sellem tam e, içki yasağı Haram kılındığı yasağından sonra cezalar veriliyor tabi. Şarap içmiş bir adam getirdiler. Cezası verilsin buyuruldu Efendimiz Aleyhisselam. Çünkü bugünkü kanunlar gibi düşünün. Şu hareketi yapmak, bu kanuna uymamak, şu cezası, bu cezası var diye. Tam ona ceza verileceği zaman, diyelim ki üç kez vurulacak, beş kez her neyse. Diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu an o manzaraya şahitlik edenlerden bir tanesi bizden diyor eliyle vuran, ayakkabısıyla vuran oldu, elbisesiyle vuranlar oldu. Sonra diyor adam bayıldı. Ayrılıp gidince asaptan biri dedi ki Allah seni kahretsin, rezil etsin. Bunun üzerine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor buyurdu ki hayır hayır böyle demeyiniz. Onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz. Buhari'de Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerif. Yani tamam bir ceza almış ama bu hakaretlere gerek yok. Rejim yine cezasında olduğu gibi. Vay sen şöyle bir kadınsın, böyle bir adamsın da şudur budur. Hayır sen sadece görevini yap. Ona hakaret edemezsin, o temizleniyor. Bugün cezaevlerinde yatan insanlar da aynı şekilde. Farkındaysanız... Kendimizi o kadar böyle ileride görüyoruz ki, ay hapishaneden mi çıktı bilmem ne mi oldu, ya nasıl girdiğini nereden biliyorsun? Garantin var mı? Söyle bakayım bana. Nereden bu belgeyi aldın? Bu insan hayatı boyunca hapse girmeyecek veya imanla ölecek veya öldükten sonra çok güzel bir şekilde dirilecek ve cennetin şurasında arsası, Yeri hazırdır, sorgusuz, sualsiz cennete gidecek diyen bir adam gösterin, bir kadın gösterin bana. Bu kadar kendimizi büyük görmenin, esasen en büyük hatalardan bir tane olduğunu anlasak. Yani bir hata yapıldı, bitti. O hatanın karşılığını tövbe ederse, bu dünyada Allahü Teala arzu buyurursa bir imtihanla verir veya ahirete intikal eder. Ama dünyada bunun olması büyük bir avantajdır. O yüzden daha önceki bu uygulamalarda insanlar el kaldırırlarmış. Buyurun ne var? Efendim ben şu hatayı yaptım. Ya bir insan neden kimsenin bilmediği, şahitlik etmediği bir hatayı söylesin? Tabi bunu toplumun içinde söylemiyor. Hükmü verecek olan kimse onun yanında söylüyor. Ya evladım sen bunu niye söyledin? Efendim diyor ben dünyada bunun cezasını çekeyim çünkü iki defa ceza olmadığını biliyorum. İki defa ceza yok. Ödül çok ama bu dünyada bir şeyin sen bedelini ödediysen, cezasını çektiysen ahirette olmuyor Allahü Teala'nın izniyle. Böyle insanlar da gelmiş. Haddin yani... Ee, allah Teala'nın verdiği cezalar diyelim buna, azaplar diyelim, mesela zina yapmak, namuslu kadınlara zina yaptı diye yalan atmak, hırsızlık gibi mesela. Bununla ilgili bir ceza verilmiş, evet ayıplanacak suçlardan bir tanesi mi tamam, ama bunun sonrasında hakarete izin verilmiyor. Ve öyle mükemmel bir din işte. O cezasını ödüyor çünkü. Bir dua etmeyeceksiniz böyle oluyor. Kötü söz söylemeyeceksiniz, dövmeyeceksiniz. Ayrıca çünkü bu başka bir ceza oluyor. Bu da o kişinin alacağı oluyor. Kardeşlerim. Güzel dinimiz insanların hem şu dünyasına hem ahiret hayatına dokunuyor. Ve ikisinin güzel olması için bazı kanunlar koymuş. Emirleri var, yasakları var. Zaten güzel bir toplumdan, mutlu bir toplumdan bahsetmek için bu gerekiyor. Ama bu güzel duyguların önündeki en büyük engel de insanların ayıplarını, kusurlarını ortaya dökmektir. Ve bu bir günah olarak açıklanıyor. İnsanlar hakkında da bulunun, suizan etmeyin diye bize emrediliyor. Kötü şeyler düşünmek ne demek? Anlattık zaten. Ve bu şekilde bizim düşünmemiz bizi dinimizin uygun görmediği şeyler yapmaya yönlendirir. Ve belli bir zaman geçtikten sonra bu alışkanlık olur, bu daha da büyük bir felakete getirir. Artık hatamızı görmeyecek bir konuma geliriz. O hatalara o kadar çok ısrar ederiz, o kadar çok bunun üzerine gideriz ki ne var ki benim hatamda? Bu en tehlikelisidir. Bir insan bir hata işledi, günah işledi. Hocalarımız ne söylüyorlar sohbetlerinde? Tevbe etti, Allahü Teala'da tevbe etti diyelim. Tamam bitti. Ama bir de kendi hatasını anlamayan insanlar vardır. Yani artık vücuttan bir damla irin çıkmıyor, sıkıyorsun, sıkıyorsun, sıkıyorsun, o kadar ağır bir tabak olmuş ki organı kesmek gerekiyor. Öyle düşünün. O hale gelmiş. Herkes iyiliği emretmekle ve kötülükten sakındırmakla sorumlu. E biz kimsenin hatasını söylemeyecek miyiz? Söyleyeceğiz. Ama diğer insanların yanında bağıra çağıra, onu rezil eden şekilde teşhir ede ede değil. Yanına gidip yapma. Sen benim arkadaşımsın, dostumsun, abimsin. Yapma bunu. Bu haramdır. Bu günahtır. Bu yanlıştır. De. Bunu yaparken de üslubumuz çok önemli. Bir insanın Kusurunu anlatırken bir, kalabalıkta bunu söylemeyeceğiz. İki, onu kıracak şekilde söylemeyeceğiz. Peki nasıl söylemeliyiz? Ama söylemem de gerekiyor mu ki? Evet gerekiyor. Çünkü bir haksızlık, bir hata, bir günah, bir şey olduğu zaman evvela imkanın varsa elinle veya dilinle yani konuşarak ya da en hafifi kalbinle ben buna Rıza göstermiyorum demek. Bu senin arkadaşın. Çek kenara. Sana bir şey söyleyeceğim ama beni yanlış anlamayacaksın. Buyur. Senin şu şu şu hatalarını gördüm. Sakın bu hataları araştırdığımı ve benim senden daha günahsız olduğumu düşünme. Benim de çok hatalarım var. Hatta belki de Senden çok daha fazla benim hataım var, günahım var. Ben seni sevdiğim için, şu hatana şahit oldum. Bana eğer kızarsan da nefsinden kızmış olursun. Senden de isteyim benim hatalarım, yanlışlarım varsa, ne olur, benim sana anlatmaya çalıştığım gibi, böyle birebir iki kişi kaldığımız bir zamanda, ve kırıcı olmadan bana anlatır mısın? Ben, bunları Allah rızası için söylüyorum. İnşallah o hatadan dönersin. Tekrar ediyorum. Benim hatalarımı da ne olur? Aynı bir üslupla söyle. Çünkü belki sert söylersen sana tepki verebilirim gibi anlatmalıyız. Ama bir odun gibi dağdan inmiş bir kütük gibi sana kaç kez dedim şöyle yapmayacaksın, ne biçim adamsın kadınsın sen falan dediğiniz zaman işler biter. O insanı kazanmak için mi söylediniz yoksa dalga geçmek, kendi ibadetlerinizi, kendi nefsinizi ondan büyük göstermek için mi? Bir fırsat olarak mı gördünüz karşınızdaki insanı ezmek için? Bunu Allah'u Teala biliyor. Ama kulların da görmesi gerekenler var. O da kırmadan bunu yapmak. Uygun bir üslupla. Yani onların yaptığı kötülüğü yüzlerine vurmadan, hikmet dolu bir üslupla yapmak. Ve bunu yaparken de örnek verdiğimiz gibi, ya benim de hatalarım var deyip, e bu zaten laf olsun, torbada olsun değil, gerçekten de öyle. Senin benim hepimizin hatası var. Benim de hatam var diye söze başlarsak, bu daha doğru bir üslup olmuş olur. Çünkü emribil maruf, mağruf, i anil münker denen bir gerçeğimiz var. Bu bizim vazifemiz. Ya ben ev hanımıyım, senin de vazifen hanım kardeşim. E ben gencim, senin daha çok vazifen. Ne demek emribil maruf, mağruf, i anil münker? Bunu da bir programda inşallah konuşalım. Üstatların çok güzel enfes açıklamaları var bu konuda. En kısa tabiriyle tabir etmeye çalışalım. nehy anil münker... Bir kötülük gördüğümüz zaman, az önce konuşmaya çalıştık, bunu durdurmaya çalışmak. Yapılan bir haram, bir hata, yanlış, haksızlık, bunu elimizle düzeltmeye çalışmak. Bu el bir tabirdir, yani gücün yetiyorsa, dur kardeşim ne oluyor falan. Sonra dilimizle, bunu yapmamalısınız, bakın bu olmaz demek. Baktık öyle de bir durum yok. İmanın kurtulması için belki de sebeplerden bir tanesi için son şık olarak bırakılmış kalben buz etmek. yani vay vay hayır, hayır, hayır. ya rabbi sen benim kalbimi biliyorsun ben buna razı değilim söyleyemedim konuşamadım durduramadım ama razı değilim demek. Bugün haksızlığa karşı susmamak nehyi anil münkerin içerisindedir. Her kadın ve erkeğin görevi budur. Peki emri bil maruf neydi? İyi olanı Olması gerekeni insanlar anlatmaktı. Dün bana bir kısa video izlettiler. Aman Allah'ım. O kadar şaşırdım ki. Elbette üzüldüm. Bir taraftan da kendi kendime, nefsime baya bir kızmaya çalıştım. Hanıma sordum. Gel dedim bir de sen buna bak. Yani senin yorumunu alayım bu konuda. Ona da izlettim. Olay şu, bir videoda mikrofonu uzatıyorlar vatandaşa, İstanbul'da olsa gerek, gencisine, yaşlısına, kadınına, erkeğine bir sual soruyorlar. Hazır emribil maruftan bahsediyoruz ya şimdi, diyor ki, Subhaneke'yi oku okuyabilir misiniz, okur musunuz? Verilen cevapların ekseriyeti bilmiyorum veya okuyamam. Bazıları okumaya çalışıyor. Subhaneke. Değil mi? Şimdi, yüz kişiye bunu sorsak, Halil İbrahim Sofrası programında, ya başka soru yok muydu? Bunu herkesi bilir dersiniz. Bizim basit gördüğümüz bir şey. Ama o videoda, inanılmaz bir durum gibi size geliyor, biliyorum ama, yanlış okunuyor. Dalga geçermiş gibi okunuyor. Başörtülü, kızlarımızın, hanım kardeşlerimizin mesela bakıyorsunuz. Ha şimdi sıra ona geldi. Bu kardeşimiz okur. O da dalga geçiyor. Yanındaki kocası sırıtıyor, başka şeyler söylüyor. Güzel okuyanlar var mı var. Şaşırdığım şeyler de oldu. Mesela kıllı kıyafet olarak beklentimizi Karşılamadı maalesef. Dedim ya işte böyle daha böyle muhafazakâr, dindan, dindar görünen insanlar okuyamazken. Maşallah Allahü Teala örtünmeyi nasip buyursun o hanım kardeşlerime. Onlar da diğerlerinden çok daha güzel okudular. Ama burada gelmek istediğim bir nokta var. Tek tek saymadım. Ama çoğunluğuna yakını ya yanlış okuyor, bilmiyor ve dalga geçiyor. Ben böyle şeyleri pek bilmem diyor. Emri bil, maruf. Bu kapsamı da içine alıyor ve bu bizim vazifemiz. Bu insanlar 30 yaşına 40 yaşına kadar gelmişler. Bir subhanekiye ezberleyememişler. Onları kınamak için söylemiyorum. Maalesef biz anlatamadık. Biz insanlara kalplerine dokunamadık kaç kişinin daha gönlüne girebileceğimizin hesabını belki de yapmadık aklımızdan bile geçirmedik. Kendimizi dev aynasında gördük zaman zaman. Kendi hatalarımızı görmez olduk bu konuda kör olduk. Ramazan aylarında oruç tuttuk diye düşündük sadece aç kaldık Allah korusun. Biz kendimize bakamadık. Kendi cemaatimizi, kendi partimizi, kendi ırkımızı, kendi camiamızı, kendi evladımızı düşünmekten insanlara bir şey veremedik. Hiç komşum ne halde, itikadı ne durumda, aman şimdi konuşursam bir ton şeyler söyler, aramız bozulur veya bana bir şey sormadı ki, ben de ona ne diyeyim, belki senin anlatmanı bekliyor, belki içki içen komşun, senin mesela diyelim onunla bir hukukun var, arkadaşlığın var, komşusun veya akraban, ona bir şeyler söylemeni bekliyor. Belki sen vesile olacaksın, sen kazançta çıkacaksın. Bir insanın kurtulmasına vesile olan, dünyayı kurtarmış gibi sevap alacak. Belki onlardan biri olacaksın. Ama tabii bunu söylerken de düzgün bir şekilde. Veya örtünmek istiyor birisi, sen örtünmüşsün ama namaz kılmıyorsun. Ne lahana turşusu ne perhiz bu. Maalesef namazsızlık o kadar ilerliyor ki, başörtüyü örtmekle iş bitmiyor. Yeni başlıyor esas. Belki sen o hanım kardeşimize gitsen, desen ki kardeşim, komşum, akrabam, Allahu Teala farz kılmış örtüyü. Hadi sen de bir örtün falan. Ya sana derse, e peki örtüyü farz kılan allah Teala namazı da farz kıldı. Sen niye namazını kılmıyorsun derse ne olur? Yani biz görevimizi yerine getireceğiz ve bunu Allah rızası için yapacağız Celle Celaluhu. Eğer hak rızası için yapmazsak, nefsimiz için bunu yaparsak, ya onu biraz küçük görelim, bu hareketlerle yaparsak, Allah korusun. Çuvallarız. Tabi bu bir denge meselesidir. Dua ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri caymaktan, kaymaktan, insanlara, diğer ümmete kötü örnek olmaktan muhafaza eylesin. Bir de o var. Değil mi? Yani bir şey yapamıyorsan en azından Kötü bir şey yapma. Bir faydan olmuyorsa, zararın olmasın en azından. Bir zararın olması bir faydan olmuyor. Ya Rabbi Celle Celaluhu, Ey eşi ve benzeri olmayan, muhtaçlığı olmayan, ihtiyaçlığı olmayan, din gönlünün sahibi olan, doğurulmamış ve doğurmamış olan, her şeyin Rabbi Allah'ımız Celle Celaluhu. İsmi şeriflerinin hatırına, kundaktaki yavruların hatırına, bunca mazlumların hatırına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırına. Ya Rabbi, el açtık. Senden, yalnızca Senden istiyoruz. Ne olur, bizleri ve ümmeti doğru yoldan ayırma. Allah'ım, senin yolunda giderken, hatalar, günahlar, birçok ayıplar işliyoruz Ne olur Bunları aff buyur Ya Rabbi ne olur günahlarımızı aff buyur Allah'ım günahlarımızı aff buyur. ve bunların bu dünyada çıkmasına da izin verme ahirette de temiz olarak göçenlerden neyle Sen affetmeyi seversin Ya Rabbi Diğer kardeşlerimizin senin yoluna gimesine bizleri vesile bir köprü eyle. Ne olur, kardeşlerimizin örtünmelerine, içkiyi, faizi, kumarı, uyuşturucuyu bırakmalarına, doğru yola gelmelerine, bizleri vesile eyle. Bizlere vermiş olduğun imanı da ne olur bizden alma. Şımarmaktan, kibre kapılmaktan, insanlara havalı havalı bakmaktan, Havalı cakalı yürümekten ve tamamen dünya sevgisiyle dolmuş bir kalpten bizleri muhafaza eyle. Allah'ım! O ölüm anında, şaşırıp da, susuzluktan ve korkudan olsa gerek, yanlış kelimeler söyleyerek, kötü bir gidişle ölenlerden eyleme. Ne olur, kul haklarından kurtulmuş, hepsini ödemiş... En önemlisi, senin rızanı kazanmış olarak bu dünyadan şu kelimeleri söyleyerek göçmeyi nasip eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Ahirette. Ahirete inanıyoruz. Ahirette bu zamanlar konuşulsun. Aa şu hocamızın sohbetini dinlemiştik veya şu olay olmuştu, böyle olmuştu. Ondan sonra ne iyi etmişsin bana namazı anlatmışsın, örtüyü anlatmışsın, içkinin zararlarını anlatmışsın senin sayende ben uyuşturucuyu bıraktım veya hanımıma kötü davranıyordum veya şu kötülüğü işliyordum Allah senden razı olsun diye dünyada dualar alıyoruz ya ahirette de inşallah bunların keyfini sürmek nasip olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında toparlanmak cümlemize nasip olsun sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum vaktinizi en değerli aslında sermayenizi bize ayırdınız. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı e-postayla yollayabilirsiniz. ibrahimetlalegulfame.com Programımızın tekrarını dinlemek isterseniz, reklamların yayınlanmadığı İbrahim Soy'da Nereden YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Sizi en emin olan Allahu Teala'ya emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.